iranın evet. için evet. evet. Bir hafta sonra yeniden merhaba. Radyo Havan'dasınız. Hasbihal programını dinlemeye başladınız. Program yapımcınız ve sonucunuz ben Cüneyt. Güzel bir hafta sonuna merhaba diyebilmeniz için bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Ancak küçük bir değişiklikle e, bundan sonraki süreçte Hasbihal programı Perşembe günleri saat 17'de sizlerle beraber olacak. Bugün de günlerden Perşembe ve yine her zaman olduğu gibi her programda yaptığımız gibi güzel bir sohbetle akşamınıza renk katmayı hedefleyeceğiz. Bugün de çok değerli. Değerli, yüreği güzel, sesi güzel, türküleri güzel bir kardeşimiz var sevgili Özgür Akdemir. Hoş geldi, sefa geldi. Hoş bulduk dostum, nasılsın? <gülüyor> İyidir, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok sağolsun. Uzun oldu yine ya, böyle uzun, uzun soluklu ıı, aralıklarla program yapıyoruz seninle. Evet öyle oldu ama... Bence bir gün şey düşünelim biz beraber program yapmayı. Çok güzel olur. Vallahi bu. hiç fena olmaz. Olur. Peki bunun üzerinde bir tartışalım bakalım ne çıkarabiliriz? Tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Hoş geldin, neler yapıyorsun? Yaşıyor musun önce ondan bir haber ver. Ee, en son görüşmemize dönüşüm muhteşem olacak demiştim sana. <gülüyor> <gülüyor> Yaşıyorum yoğun bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. İstanbul evet. ee, İstanbul'daki Üniversitesi'nden artık mezun olmuş bir adamım. Geçen mezun sefer, sefer geldiğinde öğrenciydin zaten. Dedim. Pozisyon Ama... değişti. Tabi pozisyon değişti fakat e, öğrencilik bitmedi. E, yüksek lisans sınavına girmiştim. Haliç Üniversitesi'nde kazandım. Şimdi e, yüksek lisans öğrenciliği Kaç için. sene okuyacaksın? İki sene daha okuyacağım. Yine konservatuardasın. Tabi yine e, Türk Müziği Bölü'nün yüksek... Abi, hani bilmiyorum bu kadar alaylı e, bir anda çıkıp şöhreti yakalayıp parayı e, bulup hani yaşamını idame ettirirken bu kadar okumak e, sıkıcı olmuyor mu? Şimdi e, kendi şahsına benimki tamamen aslında duruma atfen bir soru hani doğru bir da. Şeyi algılama, yanlış <gülüyor> algılama <gülüyor> ben parayı aramadım ki bulayım para beni bulur diyorsun yani <gülüyor> para hani bulur olmaz bilmem de hani kendi şahsi adıma ben hiç para aramadım ama Bulmak hakikaten için. şey var şimdi, e, tabii insanın gücüne gidiyordur büyük bir ihtimalle. Yani sokaktan geçen bir anda televizyona çıkıp e, şarkı söylemeye başlayabiliyor. Bunun pek çok örneğini gördük. İki günde sönenler de oldu, devam edenler de tabii ki. oldu. İşte tezgahtarlıktan e, bir anda at çıkan insanları da gördük. Yalnız hakikaten böyle dirsek çürütüp, e, işin tarihini öğrenip, işin sistematiğini öğrenip... ...bu şekilde müzik camiasına girmek varken... E, ...bunu bu şekilde yapmayıp da böyle e, kısa yoldan şöhret olabilmek insanlarla e, ne bileyim hani bir Şeyin var mı ne bileyim bir kin duyar mısın Mesela böyle bir şeyin var mı böyle bir tavrın Yo, Ben o kadar okudum bir, diyor musun Öyle yani? bir tavrım yok benim kesinlikle bugüne kadar da olmadı Niye <gülüyor> <Ne> olmuyor abi <gülüyor> Yani öyle bir tavrım gerçekten olmadı sonuçta Bir şanstır bu hani Amaç şöhret olmak mı Müzik yapmak mı tanınmak mı Bana göre albüm yapmak insanların bilgi ve birikimini <gülüyor> e, Daha geniş kitlerle Paylaşması anlamına geliyor mesela Hı <gülüyor> hı Tabii bunda bir bedeli var. Sonuçta e, ben eğitimci olmayı tercih etmedim. Yani eğitimci olma gibi bir düşüncem olmadı ama bugüne kadar eğitimimi sonuna kadar sürdüm, sürdürmeyi hep düşündüm. Hasbe kadar da öyle yapmaya çalıştım. Dediğim gibi yani önemli olan e, burada bu işi hakkıyla hı hı. öğrenebilmek. Tabii, e, Kızdığımız şimdi... noktalar var. Tabii yani neye kızıyoruz? Sonuçta bizler Türk söylemeye çalışan insanlarız. E, birileri de Türk yücüğüm de çıkıyor ortaya. Tabii burada da bir Kalkıp e, şahsen ben e, bu arkadaşları nasıl eleştireyim? Ne diyeyim hangi cümleyi kursam da daha kırıcı olmasa diyeyim Türkiye ama. Türkiye'yi katletmesinler diye yok, yok, yok. Onların olduğu konumdaki şöhreti yakalayacaksam hiç olmayayım daha iyi. Hı hı. Yani şöhret olmak belki çok ucuz. Belki şöhretin bedeli çok ağır. Ama... Türküyle arabesk birbirine girdi zaten şu son terimler, şu son dönemler. Yani şimdi o da bir e, aslında tartışma konusu olabilir. Çok doğru söylüyorsun. Ben acaba türkücü müyüm diye düşünüyorum bazen. Eğer bu arkadaşlar türkücüyse ben... Ne, <gülüyor> ne oluyorum <gülüyor> acaba? hani <gülüyor> Kimliğimi arıyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> Benliğimi tam oturtamadım diyorsun. Evet. Öyle diyeyim. Onun Peki. dışında konserler devam ediyor. Hı -hı. İşte yakın zamanda yine benim de radyo ve televizyon programlarım başlayacak. Televizyonda vardı zaten. Hı -hı. Vardım zaten. Hı -hı. Şimdi farklı birkaç kanalda görüşmeler içerisindeyiz. Hı -hı. Ee, onun dışında... Oyunculuk başladı biraz. Ufak tefek ee, birkaç projede bulundum. E, onunla ilgili zaten bir ders almıştım. Oyunculuk dersleri almıştım. Beykent Üniversitesi'nden. Nerede? Hangi projeler? E, bir tane sinema film vardı. Onda oynadım. Hangisi? Acemi Yolcu diye bir... Yolcu. Geçen hafta da Yaprak Dökümü diye bir dizi var. E, <gülüyor> ne yaptın türlü Bitmek, <gülüyor> tükenmek bilmeyen bir dizi. Evet, Araya en çok çöpçüler girmiş. Facebook'ta gördük. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, orada ufak bir rol... Vardı. Onun dışında ticarete atılmak zorunda kaldık. Hani bunun dışında e, yaptığımız çalışmalar var. Ticaret derken? Şöyle söyleyeyim. Reklam gibi olacak ama Mecidiyeköy'de Sultanahmet Köftesi'ni devraldık biz. Hı hı. E, şu anda. Artık Mecidiyeköy'de Sultanahmet Köftesi senden yenecek yani. İnşallah. Herkesi beklerim buradan. Bizi dinleyen dinlemeyen, duyan herkesi dinlemeyen, beklerim. Hı hı. E, gayet leziz bir ortam yapmaya çalıştık. Ki yemek olabiliyorsunuz ciddi bir olay, sağlıkla alakalı bir olay. O anlamda da benim hem konumum hem de insanlara bakış açısı olarak temiz bir yer yapmam Hı -hı. gerekiyordu. Ki yaptık şu an çok güzel dekoruyla. Oraya geldiğinizde de zaten göreceksiniz bir sanat kokuyor. Bu o, tam yeri nerede? Mecidereköy'de Ali Yen sadının tam karşısında. Tam karşısı derken Ali Yen yol karşısı mı? Yolun karşısında yine ana cadde üzerinde Denizbank'ın yanında. Deniz Bank'ın yanında. <gülüyor> Deniz Bank'ın da reklamını yaptık. Kapı 79 1 apartmanı. <gülüyor> Kart 1. Ee, o zaman bundan sonraki süreçte sen, e, seni iş adamı olarak da görme kısmını e, herhalde hayal edebiliriz. Bir süre sonra artık sponsor falan olursun. Tabii inşallah <gülüyor> keşke. Yani şunu söyleyeyim ki e, bu anlamda çok destek görmüş bir adam değilim. Hı hı. Sponsorluk anlamında. Açıkçası. Heh, çok da insanların kapısını çalındabilirim ama güzel olan her şeye ben desteklemek isterim. Ki olmuşumdur da. Yani Arkadaşlarımı düetlerde yapmışımdır. Kliplerinde de oynamışımdır. Vokallerde yapmışımdır. Albümlerinde de yardımcı olmaya çalışmışımdır. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya. Paylaştığın senindir der. Ne kadar paylaşırsak kaybettiklerimiz bizim değildir. Paylaştıklarımız bizimdir. Kazandıklarımız bizimdir. Doğru. Peki Pervane ile başlamıştık programa bir Ahmet e, Aslan eseriydi. Mikael Ersan eseri. Şey pardon Ahmet Aslan söylemişti. Evet. E, <gülüyor> tabi kardeşlerdi artık o kısmı karışıyor hissel evet, istemez. Evet. E, nereden icap etti çünkü son dönemlerde epey söylenen türkülerden bir tanesiydi bu. Şimdi yani şimdi... şey hani albüm hazırlığında artık bu türkü bir de ben yorumlayayım kısmına mı gelindi yoksa planlanmış bir şey miydi? Şöyle söyleyeyim bu albümün e, temelleri 25, 27 Ekim 2005 yılında Makedonya'da atıldı. Makedonya'da? Evet Makedonya'da atıldı. E, bir konserimiz vardı oraya okulumuzdaki hocalarımızla beraber gittik turneye. İşte e, Cihan Yurtçu hem prodüktörüm hem albümün e, yönetmeni buradan kendisi dinliyorsa bizi çok teşekkür ediyorum. E, dünyadaki... Dünyada kaval eser en iyi icra eden insanlardan bir tanesidir kendisi. İşte Özgür seninle ilgili böyle bir düşüncemiz vardı ne dersin dedi. Ben de çok sevindim. 3000 ee, kişi kişilik bir okulda e, üç de bir şansın var vurması. Ki doğru insanlarla böyle çalışmalar yapmak e, önemli. İşte aranjörünü profesör Adnan Koç yaptı. Böyle bir çalışma oldu. Pervane eserini o zaman okuyan çok insan yoktu. Sadece Mikail Aslan okumuştu çok güzel bir eser. Yani ritmik açıdan baktığınız zaman güzel. Çok, çok, İçindeki çok, derinlik evet. sözler açısından çok önemli. Ki bizim e, şu son dönemlerde biliyorsunuz çok fazla e, edebi eserler var ama hani çok e, ya da ben mi kayda değer bilmiyorum, bilmiyorum şöyle, ama. Şöyle yine e, işte Ahmet Aslan'dan, Mikail Aslan'dan falan çıkıyor. Erkan Oğur, Erkan Oğur var yani Tabii. onlar. 3-5 yani. isim var işte Cengiz Özkan'da. Yani. yani. Çok sayamıyorsunuz isim. Hı hı, maalesef. ...2005 yılında biz bu albümü zaten yapmaya karar verdik ve da ona göre şekillenmişti. Hal böyle olunca çıkartması 2010'a tekabül ha. etti. Yani e, tabii birçok insanların da duyduk ama biz e, dediğim gibi bu albümü hakikaten böyle çok büyük ekonomik beklentiler... ...öyle bir düşüncemiz olmadı. Zaten baştan da söylediğim yani. para gibi bir derdim zaten yok. Yani ha, para ihtiyacım var da para gibi derdim yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayat bu. Sponsor istiyoruz... Ama para vermese de olur. O yüzden Denizli, özgür en iyisi sen kendi sponsorluğunu kendin yap. O yüzden de herkesin Mecid Ekil köftesine Köftesi'nde bekliyoruz. Peki. Ee, efendim. ...pervaneyle ile başlamıştık Ahmet Arslan dinlemiştik. Şimdi e, senin de iznin olursa biraz Edirne e, istikametine doğru gidelim diyorum ki albümde e, baktığımda aslında epey bir çeşni var. Hani Urfa var yanlış hatırlamıyorsam. Edirne'den karsa bütün türküleri bulabilirsiniz İtikadın bari. İtikadın tam tut yolunu ...Sivas tutanlar türküsüdür o. Zar mı o, şey enstrümanlarla beraber nasıl böyle bir Urfa havası gelmiş ona ama biliyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün çok konuşuyor herhalde. Yok yok. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Şimdi ...o dönem e, mahalli sanatçılar... ...ince sazlarla türküler söylenmiş. Evet evet. Onu yani, bağlama çalıp söyleme olayı... ...aşıklara has bir e, olay. Tabi herkes bağlama çalıyor ama... E, ...sonuçta... ...işte bu ince sazla çalıp söyleme olayı... ...Diyarbakır, Elazığ, işte Malatya, Adıyaman... ...Sivas'ta tabi... E, ...daha doğrusu şehre yakın yerlerde... ...ince saz kullanılır. İnce sazdan... ...kastım Türk müziğinde kullanan... ...Kanun, Cümbüş, Keman, Klanet gibi sazlarla. Yani biz... Ee, bu eserin otantikliğini bozmadan Aynı sazlarla Günümüz e, Hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde çaldık Ve sonra da zararlı halinin Kendi sesini koyduk Bunu da yapmaktaki amacımız şuydu e, Türk halk müziğinin en büyük özelliği Usta çırak ilişkisinin olmasıdır Yani ustadan neyi görürseniz Siz aynısını bunu sizden, sonraki devre, e, sizden sonraki nesle Bir şekilde paylaşırsınız Buradaki amaç da benim okumamdan ziyade işte Zaralı Halil diye bir insan gelmiş bu topraklara. İşte alın ben bu kadar okuyorum ama Zaralı Halil başka okuyor. Ben ne yaparsam yapayım Zaralı Halil'in tadı farklı. Farklı. Süper olmuş peki. E, o zaman Dol Karabakır demiştik onu ben bir sonrasına saklayacağım. Çünkü e, bu kadar üzerine sohbet ettikten sonra etikadını tam tut yolunu tanı. Bence e, onu dinlemeliyiz. Sence bir sıkıntı yoksa devam ediyoruz. Kesinlikle. Diyoruz. Peki. Efendim e, Radyo Hava'ndasınız Hasbihal programı devam ediyor. Bugün Özgür e, Akdemir konuğumuz e, ve yine Hasbihal ediyoruz. Sizleri de bu Hasbihal'de görmek istiyoruz elbette. E, bundan sonraki süreçte de hemen hatırlatalım. E, yeni yayın döneminde yani bugünden itibaren arkadaşlar e, Hasbihal programı her perşembe saat 17'de yayınlanacak. Şu dünya Gelenler hanı Kara toprak Yedi bu kadar canım. Bir gün olur Sıra gelir Kara topraktır Bu dünyada Bellik satan Ahmaktır Daim ölüm Kuşu döner Başımda Aman aman aman Aman aman aman Aman aman Gayrı bu canım, şimdi bir virane tüten ocağım canım garanlık me canım yok kalca canım, akbet yerime koydular beni aman Aman aman aman.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 Hasbihal devam ediyor. Özgür Akdemir konuğumuz ve az önce Zaralı Halil'in de ortak olduğu güzel bir türkü dinledik arkadaşlar. Arasında güzel bir e, uzun hava mı desek, barak mı desek ne bu? Uzun hava. Uzun hava bu. İtikadın hmm. e, tam tut yolunu tanı. Ee, az önce de işte üzerine söyledik hani böyle ince sazlarla falan e, çalınınca biraz böyle Urfa'ya kaçmış sanki. Ben direkt evet. dinlediğimde zaten ilk dinlediğimde şey derim Herhalde Urfa'dan bir gazel mazeldir bu diye düşündüm ama <gülüyor> öyle <gülüyor> değilmiş. Değil. Demek Zor. ki e, sazlar da e, biraz değiştiriyor olayı aslında bakarsak. Tabii ki zaten melodik yapısı dediğin gibi e, o, o yörelerdeki melodik yapıya çok benziyor. Hı -hı. Yani neredeyse... Birebir aynı gibi düşünmem onu ya. Tabii, tabii. Hatta ilk şey dedim hani ee, işte Malatya Fahri Kayhan'ın pek çok eseri biliyorsun sanat müziği ki, sanatçıları tabii. tarafından yorumlandı İşte sarı evet. kordenen falan vardı Hı -hı. en son ee, şimdi böyle dinleyince de biraz da böyle kemaneler e, kemanlar falanlar, falanlar yayliler için içine girince ben acaba Türk sanat müziği eserim mi diye de düşündüm ödedi efendilerden kalmam <gülüyor> <gülüyor> ama neymiş neyse şimdi şöyle de bir durum var bunu da buradan söylemek gerekiyor o dönem insanları işte internetin olmadığı telefonun olmadığı Telgrafın olduğu mesela. İşte mektup En hızlı iletişim aracı evet. telgraf. O da 4-5 saatte falan Tabii yani. Işte, araçların olmadığı dönemlerde kilometrelerce yolculuk yapıp işte örnek vereyim e, Diyarbakırlı Celal Güzelses ile ortak yerde evet. buluşup beraber meşk yapan insanlar, beraber Türk söyleyen insanlar ve birbirlerinden çok şey öğrenen insanlar aslında. Mesela Zaralar'ın bir eseri vardır. Ezim ezim eziliyor. Ünlü. Evet ayıyı çok severim o Türk Bu ya. eseri Celal Güzelses için yakmış. Celal Güzelsiz zamanında e, o dönemin en büyük hastalığı olan verem hastalığına yakalanıyor. Doktor dertlalar, dertli ağlar, işte, Tabii yani. ki bir tel verdim Diyarbakır valiye, haber gelir çarşamba yasal ya. Hı hı. Yani oradaki o acıyı anlatıyor zaten. Yani bu türkü onun için yapmış. Ki o dönemki insanların birbirlerine, e, birbirlerine kenetlenmesine bakın. Bir de bu dönem işte bir öncesinin bahsettiğin insanların medyada çatışmasına bakın. Öyle, öyle. Yani bu O aslında... dönem şey kaygısı yok aslında ya. Hı. Hani e, tabii medya yok, televizyon yok, bir radyo var. Ee, belki o da işte uzun mesafelerde çekmiyor. Tabii. Ancak kısa dalga bilmem ne yayını yapıyor falan filan derken. Şimdi öte taraftan e, düşününce hani o dönemin şartlarıyla bugünün teknolojisi hakikaten... E, Kıyaslanabilir değil ama o zamanın insanlığıyla bugünün insanlığını kıyasladığımızda aradaki fark apaçık ortada. Kesinlikle. Yani Diyarbakırlı Celal Güzel Ses için ezim ezim eziliyor diye bir eser bestelenebilirken... ...öte taraftan senin dediğin gibi insanlar bir, bir, birileri bir an önce ölsün de yerine ben geçeyim gibi şey yapıyorlar. Hazır kıta bekliyorlar. Tabii canım artık o zaman işte ölmesin diye yalvarırken şimdi Allah belanı versin diye eserle çıkıyor. <gülüyor> Peki e, roman havası var. Az önce de e, dinlemek üzere bir anons yaptık ama sonra evet. bazı caydık. Evet. <gülüyor> e, bu nereden icabetti? etti? Çünkü çok şey değil. hani e, Pek de böyle türkü formatında değil gibi ama yine de halk eseri olduğu için e, albüme aldın? Yoksa... Yo, aslında aldın? Bu... Ya da düşünce neydi aslında? En Türkçesi o. Şimdi ben e, konservatörde ses eğitim bölümü öğrencisiyim. Bizim eğitim süremiz 4 yıldır. Ve bu 4 yıl içerisinde Türkiye'nin her yerinden ...eserler geçeriz. Ve o yöreye has şeyler öğreniriz. Orayla, o yöreyle ilgili işte... ...dilidir, usuludur vurgularıdır... E, gırtak yapısıdır... ...melodik yapısıdır. Bunları öğreniriz. Ve bunları öğrenmeden de bizi mezun etmezler. Hal böyle olunca tabii... E, ...bir de çok memleket gezince böyle konserlere falan... ...gittikçe insanları da tanıyorsunuz. İnsanların e, yaşadığı yerleri öğreniyorsunuz. Onların yaşam tarzını öğreniyorsunuz ve... ...bir şekilde o insanlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. O yüzden diyorum yani Türkiye'nin her yerinin türküsü bir başka. Edirne'den Kars'a hakikaten bu ülke büyük bir mozaik diye düşünüyorum. Dol Karabakır çok esprili, çok güzel bir eser. Evet makamsal olarak seçiyorum. da çok hoşuma giden bir eserdi. Bu eseri hocalarım önermişti sağ olsun. Okuyalım dedi, çok da güzel oldu. İşte yine yöresel sazlardan hı hı. zurna var, klanet var, davrukalar var, güzel hareketli bir eser oldu. Peki ben onu da dinleyelim istiyorum. Yani biz seninle çünkü sohbeti kaptırdın mı gidiyoruz. Ayrıca bir parantez içinde bir şey e, söylemek daha istiyorum. Dijirudu diye bir esnurman var. Bu Avusturalı... Dijirudu. Evet. Bu şey mi? Uzun, uzun, evet, gerek konulan evet, evet, evet. filan bir esnurman mı? Evet. E, bu eserde o esnurman da var. Aa. Tabii hatta gazeteler çok cihazlı işte... E, Aborjinler Halk Müziği'ne karıştı diyelim birkaç. Bir <gülüyor> <gülüyor> haber de çıktı bu konuyla ilgili. Abi neresinde kullandınız onu? Yani benim bildiğim kadarıyla onun notalı çalınan bir şey bildiğiniz hani Borazan ötüyor. Tabii aynı öyle. Başından son her yerde var. Ve öyle bir sound'u açtık ki <gülüyor> düşünseniz yani. Herhalde şu anda Avustralya'daki yerler roman oynuyor. <gülüyor> Bizim sözü kullanmışlar <gülüyor> görüyor <gülüyor> değil <diye. gülüyor> Peki o zaman Aborjinlerden neydi enstrümanın ismi? Didjeridu. Didjeridu eee enstrümanının da kullandığı bir Dolkarı Bakır dinleyeceğiz arkadaşlar sizi Edirne taraflarına götürüyoruz Edirne dolaylarına. Az sonra hasbihalde devam edecek sohbetimiz. Müzik Başıma işler açar Come on. Hasbihal devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz Özgür Akdemir. Efendim Leyle albümünden aslında biraz bahsedeceğiz diye yola çıktık da biz şarkıları konuşurken albümü biraz geri planda bıraktık. Aslında albümün bütününden de bahsetmek lazım. Hani sen 2005 yılında neresiydi? Makedonya. Makedonya. Makedonya, Üsküp. Üsküp'te atıldı temelleri <gülüyor> dedin ama bu albümün ortaya çıkış aşaması da elbette e, anlatılmalı insanlara. Tabii ne ki. kadar sürdü, neler yaptın, neler yaşadın bu hazırlık döneminde? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, çok uzun süren bir çalışma oldu, çok uzun soluklu bir çalışma oldu. Yani her şey en ince detayına kadar araştırıldı, repertuarından tutun, enstrüman çalgılarına kadar ve çok zengin bir... ...enstrüman topluluğu çıktı ortaya... ...ve yani bunların e, hepsi... ...Türkiye'nin en büyük ustaları... Mesela ...kimler var mesela? Mehmet Erenler... Oğuz. ...mesela yani bugün Türkiye'de gerçekten... E, ...birçok yani şey ...son, son şey, e, neferlerden... Kesinlikle. ...dönemin son neferlerinden... ...böyle bir üstadın benim albümde... ...destek vermesi çalması beni çok mutlu etti... ...ayriyetten Leyla eseri... ...Volkan Konak desteği var... E, ...bir Nazım Hikmet şiiri okudu kendisi... Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda klibimde de oynadı. Ee, güzel bir düet olduğuna inanıyorum. Bu geçen 5 e, sene zarfı içerisinde ben 3 tane rengi Ay Türkler projesinin genel koordinatörlüğünü yaptım. <gülüyor> Aynı zamanda söyledin orada da. Tabii orada Bir kirpiğin kaşına e, fenomeni var orada. Evet evet. Hala ezemedik o fenomenliği maalesef. Ee, hala insanlar leyleği sindirebilmiş değil o zaman. Onu, değil. Bunu anlıyorum. Hangi özgür kirpiğin kaşına özgür mü? yok o değil <gülüyor> <gülüyor> <falan>. lele, lele. <gülüyor> ama tabi e, yani çok sevdim bu eser kirpin kaşına dediği zaman davusluları türküzdür Hı -hı. bu eseri okumadan önce ben bu eserle ilgili baya bir çalışma yaptım hocalarıma sordum çünkü davusluları büyük bir usta böyle büyük bir ustanın da eserini iyice etmek gerekiyor yani yaklaşık bu parça için baya bir çalıştım ve İnsanlar beğendi yani hala dediğim gibi o devam ediyor o rüzgar kirpiğin kafasını <gülüyor> rüzgarı... İnşallah kaç hiç... üç albüm mü çıktı? Ee, evet bir tanesi tane. çift albümdü zaten. Evet bir tanesi ilk albüm çift albümdü. Hı hı. Ondan ee, sonra bir e... albüm daha çıktı. İlk, ilk, ilk, ilk proje Nurie min resimlerle süslendi ikincisi hı hı. Fikret Otyaman resimlerle süslendi en sonuncusu da de Bedir Ahmet İboğlu resimlerle süslendi bir arşiv çalışması oldu bunlar. E, Türkiye'deki birçok insan da e, önemli insan. Bu alime hizmet etti. Bunlardan Ferhat Güçer'den tutun Oğukan Kon'a, Nebil Özgen Türk'ten tutun Suna Akın'a. Çok isim vardı Çok bir sürü isim var. Alaaddin Ust vardı, Tabii. Figen Genç vardı. Tabii ki. Cengiz Özkan'ı zannediyorum. Yok Cengiz abi inşallah bundan sonraki projede olacak. Sevcan Orhan epe vardı. Projde. Epey isim vardı. Evet. Özgür Akdemir vardı filan. O vardı. <gülüyor> o vardı. <gülüyor> o da vardı. Ama hakikaten çok geniş yelpazede... ...çok da güzel bir çalışma olmuştu. O, biz e, hatta radyoda... E, ...çok iyi hatırlıyorum o albümler... ...albüm daha doğrusu ilk geldiğinde, ilk seri... E, ...iki albümden oluşan, ikisi oluşan... ...albüm ilk geldiğinde biz... şey böyle bir hazine bulmuş gibi baktık hepimiz. Çünkü farklı sanatçılar... ...yeni e, çalışmalar, yeni yorumlar... ...vesaire... E, ...hepimiz şey diye düşündük, Allah dedik hani müthiş bir şey geldi dinledik yeni sesler de vardı tabi yeni sesler içerisinde benim kulağımda en kalıcı isim sen oldun program içerisinde çok fazla yer verdim vesaire ee, diğer yeni isimlere de yer veriyorsun ama daha çok tabi yine eski e, isimlerin işte Alaaddin Usta Figen, gençti e, Volkan Konak'tı e, Fuat Saka vardı yalnız şey evet, hatırlamıyorsam evet. E, bu isimlere e, biraz daha tabi ağırlık ver, vermiş olduk bizler de radyocular olarak e, o yüzden yeni sanatçılar da biraz geride kaldı işte işlerinden bir sen böyle sıyrıldın geldin e, bir noktaya e, bu da çok iyi oldu yani demek ki hani senin açından düşünüyorum bir yerde e, bir e, şey Kolaj albümün içinde de olsa kendini kanıtlama şansı bulmuş oldun. Evet. Bu da çok önemli bir adım aslında. Doğru yani sol albüm çıkmadan... ...sonuçta üç tane karma projede bulunmak... Hı hı. ...önemli ki bunlar... E, ...Türkiye için de çok önemli. Evet. Biz bu çalışmaları yaptık... ...hani birebir gidip albüm satıcıları arkadaşlarla görüştüğümüzde... ...ya gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışsınız... ...ellerinize sağlık... ...insanlara mezleki albümü satmaktan bıktık... ...özellikle turistlere insanlar Mesleki. tabii yani sonuçta ee, şu anda dünyada bile Türk Müziğine karşı büyük bir merak var. Hani insanlar turistler geldiği zaman ya bize Türk Müziğine bu, bu kültüre ait bir albüm ver dedikleri zaman Mezdekem veriyorlardı. Onları müziği Yani tabii, tabii. Yani bu albüm e, o anlamda da iyi bir albüm oldu. E, ki bunun akabinde de zaten diğer e, başka firmalardaki arkadaşlar da güzel çalışmalar yaptılar. Hı hı. Yani bir karma albüm süreci başladı bunlar ve bu albümün... ...şöyle söyleyeyim... ...mesela Hınca Uluç yazdı. Çok önemliydi bizim. İyi bir şeyler biz. mi yazdı? Çok iyi şeyler yazdı Yani genelde iyi şeyler yazmaz Hınca Uluç pek fazla yani ama. Çok överek... ...hatta benim kendi internet sitemden de insanlar girip bakabilir... ...çok övücü, çok güzel şeyler yazdı. yani Her şeyden önemlisi... ...biliyorsunuz bizim ülkemizde... ...tiyatrocular, ressamlar çok değer bilmezler. İşte, e, türkü söyleyen arkadaşlar çok... ...maalesef görmezler ki... Nuriem Anadolu insanını çok güzel hı hı. çizmiş. Hani hep derler ya doğru ama bu Anadolu insanı, Anadolu kadını çok ezik, çok çile çekmiş. Tek dosu toprak, tarla, ağaçlar, işte hayvanlar oradaki. Yani e, çok güzel bir ülkemiz var. Ben çok seviyorum ülkemi. Hı hı. Ve Nuriye de bunu çok güzel e, resimlerle işlemiş. E, özellikle kadın gözünü, kaşını. O ilk albümde vardı. Var. Tabi tabi tabi 2005'in en çok satan karma mı oldu bu çalışma? <gülüyor> yani böyle. Şu ondan iyi... sonra zaten internet patladı. <gülüyor> ondan sonra internet <gülüyor> patladı <MP 'yi> <gülüyor> Tam dedi ki ah işte solar müziy yaptık dedik. İş işten geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç takip ediyor musun internette ne kadar indirliyor da olsa yani onun bir takip sistemi vardır muhakkak. Yani şu anda şöyle söyleyeyim zaten internet artık herkesin hayatına girmiş durumda. Çok Kesinlikle. da iyi durumda hani. E, ben aslında çok bu konu hakkında yani hoşnut değilim açıkçası. O kadar emek veriyorsunuz. E, Facebook'taki sayfamdaki arkadaşlar bilirler ki sadece kliplerimi paylaşırım ben. Derler neden işte albümdeki eserleri paylaşmıyorsun? Yani klip çekilmeden paylaşmak bana paylaşım gibi gelmiyor yani. Kendi korsanım, kendi. E, yapışım. Zaten abesleşti galiba yani e, bir şeylerin emeğini vermişsin. Ee, şey onu şu an şey yapanlar var mesela bazı e, sayfalarda görüyorum. Bütün albümleri e, sol tarafta bir müzik e, listesi halinde şarkılarını yayınlayan insanlar görüyorum. Evet. Bana da saçma geliyor. Yani o kadar emek vermişsin e, korsana hayır diyorsun ama korsanın sen aslında kendini tetikliyorsun. Kesinlikle. Yani böyle de düşünmek lazım. Tabii. ya bu insanlar kendi yaptığı emeğin farkında mı değil artık? Neden dolayı bilmiyorum ama benim felsefem biraz ters yani sonuçta tamam bu ülkede albüm alım gücü de çok yüksek değil ama sonuçta biz de e, emek verdik biraz bu işe sen dedin olaya gidiyorum desek çürüttük Aynen. işte yani e, hani sen diyorsun ya işte bu insanlara kızmıyor musun aslında bu insanlara değil bu insanları buralara getirenlere kızmak lazım ya yani yani internete şarkı atıp insanlar tarafından halk tarafından bir anda tepeye çıkarılan insanlar da var bu, bu memlekette da gördü. Yani bu memlekette her türlü insan var. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Flamenco yaptık bir, evet. bir <gülüyor> <aralar>. <gülüyor> Peki e, Leyla ile devam edelim istersen. Bu albümde ismini veren çalışma aynı zamanda. E, ben hakikaten çok sevdim bu eseri. E, yarım kaldım Döngel gel Leyla diye böyle bas bas bağıra bağıra söylediğim anlar da oldu. Özellikle yalnız kaldığım zamanlarda. <gülüyor> e, o yüzden e, dinleyicilerimizden de bu eseri çok dikkatli dinlemelerini rica edeceğim. İçine çok güzel şeyler var. Çünkü aşka, sevdaya, özleme... E, ne bileyim hatıralara dair, hissetmeye Kesinlikle. dair çok güzel şeyler var. Çok güzel döneler var. Vaktimiz varsa bu, e, bu eser hakkında tabii birkaç şey konuşmak isterim. Bu e, eser 1999 depreminde hayatını kaybeden bir insan için yazılmış bir eser. İşte yarım kaldım döngelliyle... Ee, tabii doğal afet çok acı bir olay. Ee, bir sürü insanımızı kaybettik bu depremde. Ve 11 yıl sonra bu eseri okumak bana nasip oldu. Bu yine başkası için hazırlanmış bir eser Tabii. Yok şöyle söyleyeyim. Ee, Nurettin İlhan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum bu eseri benimle paylaştığı için. 99 depreminde İzmit'te, Gölcük'te ki ölen insanların ardından yıkılan bir eser bu. Hem aşk anlatıyor, sevdayı anlatıyor, biraz isyanı anlatıyor. ...biraz mutluluğu anlatıyor. Evet evet yani bunları hissetmek e, mümkün zaten... ...eserin evet. içerisinde... <gülüyor> ...aslında eseri dinlediğiniz zaman zaten o şey... E, ...dedim ya o ince döneleri yakalayabiliyorsunuz... ...da biraz can kulağıyla dinlemek lazım. Kesinlikle. O yüzden dinleyicilerimizden özellikle... E, esir hamım olsun bu, bu eseri biraz daha fazla dikkat dinlesinler. Evet. <gülüyor> Peki, hasbiral devam ediyor. Artık sona doğru yaklaştık demek defayda var. Leyle dinleyeceğiz arkadaşlar. Özgür Akdemir'in solo albümüne de ismini veren çalışma aynı zamanda. Güneşe çıkardılar gül ilk defa güneşe Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak Bu kadar mavi Bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durarak baktım Sonra saygıyla oturdum toprağa dayadım sırtımı duvarım Bu anda ne düşmek dalgalara Bu anda ne hürriyet Ne kavgam ne karım Toprak, güneş ve ben vahtiyarım, vahtiyarım gülüm, vahtiyarım. Yarım kaldım, dön gel beni senden. Eyle'yi dinledikten sonra e, Hal programına biraz daha duygusal bir formatta devam edeceğiz. E, eminim dinleyenler de benimle aynı düşünceleri, aynı görüşleri paylaşmışlardır. Peki e, sevgili Özgür tabii albümde aslında albümün tamamını dinletmeyi istiyorum ama e, senle ben yan yana geldiğimizde bir türlü şu şey e, konuşma <gülüyor> işini e, erteleyemiyoruz. Çenemiz açılıyor. Aynen öyle uzun uzun konuşuyoruz tabii. az az çalışıyoruz hep. Evet. E, az az müzik yayınlıyoruz. Geçen A sefer de aynı şey olmuştu. E bir sonrakine demiştik artık ama. Bir sonrakine artık. E, artık bir sonrakine dediğin ama gibi. Ama bazen de konuşmak gerekiyor. Hep söylüyoruz zaten. Öyle tabii Değil canım. mi? Aslında insanlar biraz bizim fikirlerimizle merak ededir diye düşünüyorum. Hani hayata bakış açımızı... Yani bu anlamda merak eden insanları vardır. Şu anda telefonla bağlanan yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle aslında ama hani biraz o tarafa geleceğiz. Yani netice itibariyle yaşadığımız dönem belli. Ee, siyasal anlamda belli. Ee, e, ortam olarak belli. İnsanların birbirine yaklaşımı olarak belli. Kesinlikle. Ee, yani. Şimdi her halükarda tabii... E, ...ya bir taraf olacaksınız ya ber taraf olacaksınız. Evet. <gülüyor> Öyle bir evet. deyim var artık biliyorsunuz. Maalesef. Ee, ama sonuç itibariyle insanların bir şekilde e, yönlendirmek gerekiyor. Ve tabii sanatçı olarak ya da sanatçı kişilikler e, insanların burada üzerine çok fazla rol düşüyor senin burada insanlara anlatmak istediğin şeyler var mı yani özellikle üzerine basa basa bakın hani sosyal yaşamda biz böyle gidiyoruz ama bunlara bunlara bunlara dikkat etmek lazım ey ahali siz bunları yapmanın ne olduğunu biliyor musunuz gibi mesajların var mı insanlara şöyle bir mesajda bulunabilirim İstanbul'da yaşamak gerçekten çok zor çok büyük bir kent işte Türkiye'nin en fazla göç alan şehri Son 4-5 senedir gördüğüm e, artık yolda yürürken insanlar gülmüyor maalesef. Hı hı. Yani sadece Cüneyt Gülen gülüyor. <gülüyor> bir sen bir ben. Evet. Başka yok. Evet. E, maalesef bir asık suratlık, bir asabilik, bir sinirlilik yani insanlar artık adres soramıyorsunuz. Bence bu dönem insanların birbirine biraz daha kenetlenme dönemi. Birbirine biraz daha sahip çıkma, birbirine destek verme dönemi diye düşünüyorum. Ya bu dönem inşallah bir geçiş dönemidir. Ee, çünkü biz bunları hak eden bir toplum değiliz. Zaten küçük şeyler vardır. Hı hı. Hani nüanslar vardır. O kendini çok belli eder bana kalırsa. Tabii ki. Ee, bir ülkeyi eğer farklı bir yönden ele geçirip farklı bir şekilde idare etmek istiyorsanız... ...insanları üzerine küçük küçük oyunlar oynarsınız. Ee, i̇şte bana kalırsa bu dönem tam öyle bir dönem mesela... Ee, ...şu an insanların mutsuz olmasının senin söylediğin taraftan gidecek olursak... ...mutsuz olmasının en büyük sebebi de bu. Çünkü insanların kafalarında kocaman soru işaretleri var. Ve onlar birbirlerine, e, birbirlerine değil belki kendi kendilerine şunu soruyorlar. Ulan nereye gidiyoruz biz? Ne oluyoruz? Çünkü bir taraftan çırtkanlık var. Eyvah İran olduk, İran olacağız e, vesaire vesaire. Öte taraftan insanlar şey düşünüyorlar. Ulan İran olursak biz ne yapacağız şimdi? Kelle koltukta yaşıyor olacağız artık. Öte taraftan e, yaşanmışlığın ya da alışkanlığın yaşanmışlığı var. Vesaire vesaire. İnsanlar artık hani şu son dönemlerde bence bu yüzden çok fazla mutsuzlar. Hani bizim hep umudumuz var ya Özgür. Senle benim. Galiba biz o yüzden sürekli gülerek dolaşıyoruz abi. Evet. evet. Keşke insanlar da bizim pozitif enerjimizi alsınlar biraz ya. Olsunlar bence. Olsunlar valla. Peki. E, şimdi yine albümden bir eser dinleyelim ondan sonra kapatalım programı. Biraz hareketlenelim artık. Allah, kadar acayip konuşup kaldık. Şöyle <gülüyor> kalkıp halay çekelim. Kesinlikle. Bizim enerjimiz pozitif enerjimiz insanlara yansısın dedik ya işte o noktada e, halay potpori var senden. Biraz da böyle uzun uza dinleyeceğimiz eserlerden bir evet, tanesi evet. olacak. Hem de e, artık eczanelerde şu an biz dinleyen dostlarımız belki arada böyle bir halay başı tutar halay çekerler. <gülüyor> tabii tabi tabi. <gülüyor> Efem halayları dinleyeceğiz halaylardan sonra artık veda etmek üzere bizler buradayız. Altyazı Su içmeye yaramaz dediler yer geliyor güzel han kanatlandı uçmaya yaramaz dedi yer geliyor güzel han kanatlandı uçmaya yaramaz dediler yer geliyor güzel han kanatlandı uçmaya yaramaz Ayvan yeni mi Güzel han küsme bana nazlı yar yaraman sen küsersen ben küsmem güzel han senden başka kimim var yaraman sen küsersen ben küsmem güzel han senden başka kimim var yaraman sen küsersen ben küsmem güzel han senden başka kimim var yaraman Hey güzel güzel güzel güzel han güzel mayal çobanı yaraman Hey güzel güzel güzel güzel han güzel mayal çobanı yaraman sen güzelsem ben küsmem güzel ha Senden başka kimim var ya aman? Sen güzelsem ben küsmem güzel ha Senden başka kimim var ya aman? Güzel güzel güzel güzel han Güzel maya çobanı yaraman Hey güzel güzel güzel güzel han Güzel maya çobanı yaraman Sen güzelsem ben küzmem güzel han Senden başka kimim var yaraman Sen güzelsem ben küzmem güzel han Senden başka kimim var yaraman Ve işte istenmeyen son <gülüyor> Neşelendik ama değil mi? Evet evet güzeldi kesinlikle. Ee, siz fark etmediniz siz bilmiyorsunuz ama biz de burada e, ben Özgür ve Suat üçlüsü olarak e, bir noktadan sonra dayanamayıp halay çekmeye başladık Suat Gülme. Suat beceremedi gerçi ortada böyle ikimiz de yanılttı ama... O ağlanacak haline gülüyor. <gülüyor> Peki. E, Özgür'cüğüm ayağına sağlık, diline sağlık, sesine ve sohbetine sağlık. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Yine çok keyifli. Çok hızlı bir şekilde geçti program. Nasıl olduğunu anlamadım bile ben bu, bugün de. Bir başka zamana türkülerinin hepsini çalmak <gülüyor> üzere diye ben söz isteyeceğim senden bugün. Ve tabii son cümlelerin artık. Bence bunun imkanı yok gibi görünüyor. Bizde muhabbet <gülüyor> çok olduğu için. <gülüyor> Dedim ya biz beraber bir program yaparsak anca öyle işte. Tabi tabii inşallah yaparız neden olmasın. Güzel bir proje bence. Peki, ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Için. Dinleyicilerimizle paylaşmak istediğim bir şeyler varsa son cümlelerini de alayım ben. Ee, son cümle yalnız bakar mısın? Abi, çıkınca sanki bir şey olacak. <gülüyor> ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bugün beni ederim. burada ağırladığın için, bana vakit ayırdığın için çok keyifli bir sohbetti. Ee, i̇nşallah daha sık bir yere geliriz. İnşallah. Artık mekanımızı biliyorsun geçerken orası. Geleceğiz canım Sultanahmet Ahmet Köftecisi. Tabii Mecidiyeköy bu... Sultanahmet Köftecisi diye bir de ben basamadım size. Tabii tabii iyice bastıramazsınız bastıra öyle. <gülüyor> <gülüyor> Tüm dostlar orayı da beklerim. Artık bir porsiyon reklam köftesi yiyeceğiz yani burada. <gülüyor> Senin bütün porsiyonlar feda <gülüyor> Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten güzel bir çalışma oldu. Güzel bir gün oldu. Neşerlendim gerçekten. İnşallah elelen zamanlarda tekrar senin konunun oluruz. Senin yedin yorgunuz zaten evet, artık. Evet <gülüyor> evet gerçekten öyleydim. Ama güzel program oldu. Çok sağ olun. Bizi dinleyen e, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize hepsine ayrı ayrı sevgiye selamlarımı gönderiyorum buradan. Bizi dinlemeye, izlemeye devam etsinler. Peki. Özgür Akdemir bugün konuğumuzdu. Hasbi haldeydiniz, radyo havandaydınız ve bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta perşembe günü saatler 17.0 yi gösterdiğinde yine radyo havanda olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hasbi halinizi bozmayın efendim. Hoşça kalın. Hasbi Hal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.